Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Tuvalette abdest almak caiz midir? Eskiden tuvaletler şimdiki gibi lüks bir durumda değildi. İnsanların tuvalet ihtiyacına giderdiği sırada üzerlerine sıçrama gibi, necaset sıçraması gibi durumlar söz konusu olabiliyordu. Ve kanalizasyon sistemleri, şu anki gibi değildi. Bu Eskiden köy yerlerinde bu daha çok bilinen bir gerçektir. Köy hayatı yaşayanlar daha iyi bilirler. Yani bu durumlar söz konusu olduğu için tuvalette abdest almak uygun görülmemişti. Çünkü necaset sıçrayabiliyordu. Ancak şimdi lavabo şeklinde insanlar ayrıyeten ellerini yıkayıp abdest alabilirler. Necasetin sıçramasını engelleyebilirler. Yani böyle bir durum söz konusu olmadığı için günümüz şartlarında tuvaletlerde abdest alınabilir. Ee, ayrıca şimdi e, genelde lavabo ve tuvalet ayrılmıştır. Ama böyle bir durumda abdest almak gerekirse de caizdir.